Bölüm 225 Muharrem, Şaban ve Haram Aylarda Oruç Hadis 1247 Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ramazan orucu dışında en faziletli oruç, Allah'ın ayı, Muharrem'de tutulan oruçtur. Farz namazlar dışında, en faziletli namaz da, gece namazıdır. Hadis 1248 Âişe, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, hiçbir ayda, Şaban ayında tuttuğu oruçtan, daha fazla oruç tutmazdı. Şaban ayının tamamını oruçla geçirirdi. Başka bir rivayette, pek az bir kısmı hariç, Şaban ayının çoğunu oruçlu geçirirdi. Hadis 1249 mucibetül bahiliyenin, Allah ondan razı olsun, babasından veya amcasından nakledilmiştir. Babası, Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme kabilesinin elçisi olarak gelip gittiğini, bir yıl sonra kılık kıyafeti değişmiş olduğu halde tekrar Peygamberimizin yanına gelerek, Ey Allah'ın Resûlü, beni tanımadın mı deyince, Hazreti Peygamber, Sen kimsin, tanıyamadım diye sordu. Adam da, ''Bir sene önce size gelmiş olan bahiliyim. deyince, Hazreti Peygamber, ''Neden bu kadar değiştin? Halbuki kılık kıyafetin düzgündü.'' dedi. Adam, ''Senden ayrıldığım günden beri geceleri hariç asla yemek yemedim.'' dedi. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Kendi kendine işkence etmişsin.'' ''Sabır ayı olan Ramazan'ı tamamiyle diğer aylardan da birer günü oruçlu geçir.'' buyurdu. Adam, ''Benim için bu sayıyı arttırınız, zira benim bundan fazlasına gücüm yeter.'' deyince, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ''O halde her aydan iki gün oruç tut.'' buyurdu. ''Daha da arttırın.'' deyince, Hazreti Peygamber, o halde her aydan üç gün buyurdu. Adam daha da arttır deyince, Recep, Zilkade, Zilhicce ve Muharrem aylarında üçer gün oruç tut. Diğer günlerinde iftar et. Emrini üç defa tekrarladı ve üç parmağını yumup bırakmak suretiyle işaret etti.